İnsan hakları evrensel bildirisini hazırlayan komitenin başkanı Eleanor Roosevelt, 1949 yılında 10. maddeyi okuyor. Herkes, herhangi bir konudaki davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkemede, adil ve herkese açık olarak görülmesi hakkına sahiptir deniyor bildirinin 10. maddesinde. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin 11. maddesinde de bu adil yargılanma hakkı daha da açılıyor. Bir suç işlediği iddia edilen kişi suçlu olduğu yasalara uygun olarak kanıtlanmadıkça masum sayılır. Bu kişinin kendisini savunmak için gerekli koşullar sağlanmalıdır diyor 11. maddede. Bu programda bu maddelerde öngörülen adil yargılanma hakkını irdeleyeceğiz. Sakları Evrensel Bildirisinde adil yargılanma hakkından söz ediliyor. İlk sorumuz şu: yargı neden adil olmalı? Ve Londra Üniversitesi İktisadi ve Siyasi Bilimler Fakültesi elesiden Doktor Çolaka beyaniye yöneltiyoruz. The state and the individual, where the state has all the monopoly of power in terms of arrest by the police. İki nedenle adil yargı şart. Birincisi, Mahkeme, devletle birey arasındaki ilişkiyi simgeleyen bir kurum. Bu ilişkiye, bireyin polis tarafından tutuklanması, mahkemelerde yargılanması ve bu tür süreçler açısından bakarsanız, devletin güç tekelini elinde bulundurduğunu görürsünüz. Bireyin kendisini bu güç karşısında korumasının mümkün görünen tek yolu ise, adil şekilde yargılanmasıdır. İkinci olarak, Yargılama, özgürlüğün yasal olarak kaybedilmesiyle sonuçlanabilecek bir süreç. Dolayısıyla bu sürecin adil ve açık olması, belli hakkaniyet ilkelerine uygun olması gerekir. Hakkaniyet ilkeleri ise uluslararası hukukta belirtilmiş. Sanın yargılanmadan önce masum olduğu varsayılır. Mahkeme sonucu önceden belli olmamalıdır. Bireyle devlet arasındaki güç dengesi kurulabilmesi için sanık istediği avukatı tutabilmelidir. Buna bazıları silahların eşitliği diyor. Ayrıca bir de mahkemelerle ilgili bir ölçüt var. Mahkemeler yönetimden yani hükümetten kesinlikle bağımsız olmalı. Tarafsız olmalı, herhangi bir görüşe meyilli olmamalı, etki altında kalmamalı. Sadece önüne getirilen somut kanıtlara bakmalı, bunları hukuka uygun şekilde değerlendirmeli. Mahkemede dava sırasında da bu ilkelerin geçerli olması önemli. Sanığın tam olarak neyle suçlandığını, neden suçlandığını bilmesi gerekiyor. Karar açık bir mahkemede verilmeli. Söz gelimi herkesin görüp okuyabileceği bir karar olmalı. Verilen ceza kesin olmalı. Söz gelimi kişi ne kadar hapis yatacağını ya da ne tür bir ceza aldığını kesin olarak bilmeli. Hapse gönderildiğinde de insanca muamele görmeli. Ve tabii ki mahkeme kararını temize götürebilmeli. Peki ama dünyada tüm bu koşullara uygun bir hukuk sistemi var mı? Aslına bakılırsa hiçbir sistem eksiksiz değil. Yani yoruma açık muğlak yasalardan arınmış bir hukuk sistemine rastlamak zor. Ama Birleşmiş Milletler Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 14. maddesi hakkaniyet ilkesine çok kesin bir tanım getiriyor. Şöyle denmiş, askeri mahkemeler adil değildir. Çünkü halka açık değildir, gizlidir. Ama merkezi Londra'da bulunan Interrights adlı insan hakları örgütünden Chidi Odinkalu, Adil yargılanmanın, askeri mahkemeler olmasa da dünyanın birçok yerinde, özellikle de yoksullar için erişilmez bir hayal olduğunu söylüyor. En iyi örneklerden biri avukat tutma hakkı. Paranız yoksa avukat tutamazsınız. Durum böyle olunca da adil yargılanma hakkınız var mı yok mu tartışılır. Bu soruya olumlu bir yanıt vermek zor. Diyelim ki devlet bazı ülkelerde yapılmaya çalışıldığı gibi yoksullara avukat tutma konusunda yardım edilmesini öngören bir program hazırladı. Böylesi bir yardım programını yürütmek çok pahalı bir iş. Herkese en iyi avukatı tutamazsınız. Buna kalkışan devlet iflas edebilir. Yasal sistem içinde yoksulların çektiği zorluklar bunlar. Bu yapısal, ekonomik ve siyasi bir sorun. Hukukun çözüm bulabileceği bir sorun değil. Yargının bağımsızlığı da aynı şekilde siyasi bir sorun. Dünyanın birçok ülkesinde İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin 10. ve 11. maddelerine aykırı yargılamalar olduğu yolunda çok sayıda iddia var. Malezya'da muhalefet lideri Anwar İbrahim'in yargılanmasına, Pakistan'da eski başbakan Nawaz Sharif'le yine eski başbakanlardan Benazir Butto'nun eşinin yargılanmasına ve Ruanda'da 1994 katliamı ile ilgili yapılan yargılamalara şüpheyle bakılıyor. Temel olarak bu kişilerin yasal değil, siyasi gerekçelerle yargılandıklarına inanılıyor. Peki ama böyle bir şüphe olduğu halde hükümetler yargı sistemlerinin bağımsız olduğunda ısrar ediyorsa yapılabilecek bir şey var mı? Yine Londra Üniversitesi'nden Dr. Çalaka Beani'ye soralım. Uluslararası topluluğun birkaç seçeneği var. İlk olarak... Yargı sisteminin bağımsız olduğunu iddia eden ülkelere, madem öyle, yargılama sürecinizin adil olup olmadığının denetlenmesi için bazı uluslararası yükümlülükler altına girin, denebilir. Böylelikle, eğer İbrahim'in davası gibi davalarda, mahkemeleri denetleyecek bağımsız bir mekanizma kurulur. Gerçekten somut olarak bir adaletsizlik varsa, bunun uluslararası alanda kabul görmeyeceğini göstermek için bu kararlar protesto edilebilir, kınanabilir Hatta bir ölçüde yaptırım uygulanabilir. Bu seçenekler sıradan insanların yaşantılarına çok uzak görünebilir. Kaldı ki bu kişilerin de kendilerini savunmaya ihtiyaçları var, diyor Birleşmiş Milletler yetkilisi Param Kumur Sami. Örgütün yargı bağımsızlığı konusundaki özel temsilcisi Malezya'daki ofisine dünyanın birçok yerinden şikayet yağdığını da ekliyor. Now, I think the people have a very important role in this aspect. What they should do. Bu noktada tek tek bireylerin çok önemli bir rol oynadığına inanıyorum. Yapmaları gereken en yakın sivil toplum örgütüne gidip uğradıkları haksızlığı anlatmak, ülkelerinde böyle bir örgüt yoksa komşu ülkelerden birindeki sivil toplum kuruluşlarına başvurmalılar ki, bu örgütler Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki denetleme merkezine haber verebilsin. Böylece bu olaylar araştırılır ve gereken önlem alınır. Ama genelde bu tür olaylardan olan olduktan sonra çok geç haberdar oluyoruz. O nedenle bize şikayetle ilgili yeterli bilgi ve kanıtı mümkün olan en kısa zamanda getirmeliler. Aslında bireylerin seçenekleri açısından Avrupa diğer kıtalara göre daha şanslı. En azından Avrupa'da insan hakları sözleşmesine taraf ülkelerde yaşayan bireyler kendi iç hukuk yollarını tükettikten sonra davasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de taşıma şansına sahip. Ancak burada da zaman çok önemli. Kendi ülkesindeki mahkemelerde haksızlığa uğradığını düşünenlerin şikayetlerinin dikkate alınabilmesi için kararın verilmesinden sonra en geç 6 ay içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurması gerekiyor. Dünyada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden sonra en çok bilinen İnsan Hakları Mahkemesi Güney ve Kuzey Amerika için kurulmuş Interamerikan İnsan Hakları Mahkemesi. Ancak bu mahkemede bireyler tarafından açılan davalar Avrupa'daki ile kıyaslandığında çok daha kısıtlı. Hiç şüphesiz adil yargılama için gerekli zaman, para ve hatta belli tutumlar dünyanın her yerinde sorun. Buna rağmen önemli olan bir ülkede daha yüksek standartlar oluşturmanın amaçlanıp amaçlanmadığı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da bir din adamı iken kendini toplama kampında bulan Martin Niemöller'in deneyimi ülkelerin niye bunu amaçlaması gerektiğini de ortaya koyuyor gibi. İngiltere'deki Essex Üniversitesi'nin insan hakları merkezinden Jeff Gilbert. When they came for the communists, he didn't say anything because he wasn't a communist. When they came for the Jews, Martin Lima'la komünistleri he wasn't almaya geldiklerinde sesini çıkarmadı çünkü komünist değildi. Yahudiler için geldiklerinde yine sessiz kaldı çünkü Yahudi değildi. Çingeneler için geldiklerinde yine sustu çünkü çingene de değildi. Ama kendisini almaya geldiklerinde geride onun adına konuşacak kimse kalmamıştı. O yüzden insan hakları evrensel bildirisinin 10. ve 11. maddelerinde öngörülen bu haklara toplumdaki herkesin sahip çıkması ve devletlerin yasal süreci baskı uygulamak için kullanmaması çok önemli. Peki Türkiye'de durum nasıl? İlk durağımız Ankara'daki adliye binası. Şimdi bizim davamızda 4 yıldır sürüyor bir nafaka ve e, hiç olmayan bir bin markın ödenmesi dört yıldır sürüyor. Beş dakikada bitmesi gereken. Ne delil var. ne herhangi bir şey var. Neden bitmiyor sizce? Bitmiyor, rızıyor. Durma. O temizliği gönderiyor, biz gönderiyor. Evet. Kararı burada verdim. Bu bin var, evet. bu bir dava. Yargıtay'a gitmesin ne şey. Evet. Sanki oradaki hakim bundan daha mı yetti? Ya çabucak sizin aleyhinize sonuçlansaydı ister miydiniz? Çıkartıp o der mi? Çıkartıp o der mi? Borcum bursa Şimdi de ülkedeki her sorunun daha bir derin yaşandığı olağanüstü hal bölgesine gidelim. Bak, biz Kürdüz. Ana dilimiz Kürdüz. Türk bayrağının altında yaşıyoruz, valla askere de gidiyoruz. Bir asker kalçağımız da köyde yok. Bir tek asker kalçağımız da köyde yok. Mesela bugün devlet geliyor, bir köyde kim atsa, ayda 100 milyon, 200 milyon rüşvet veriyor, on milyon olarak yazıyor. Adam da para alıyor her gün. Valla falan köyde tere var, falan kız tereudur Ajanı o adamı dinliyor. Muhtarı dinlemiyor. Mesela bir köyde iyi insanları dinlemiyor. O adam ne dese onun raporu. Yani böyle işleri biz istemiyoruz. Yani bu hak neyse öyle olması lazım. Peki siz şimdi mesela yazdı adam ajan yazdı bu teröristtir diye. Ne Hı? oluyor? Sonra mahkeme karakola gidiyor musunuz? Karakola Kimse soruyor getiriyor. mu size o, ne yapıyor? O, terör... o, o mit gitse bizi şikayet etse var ya anasında 15 gün Devlet bizi götürüyor, işkenceye evet. sen böyle yapmışsın, sen söyle yapmışsın, sen taraflara akmak vermişsin, su vermişsin. Bizim ama bizim kaygısızda da az bu 2-3 ay içerisinde 100 kişiden fazla yaklanmış. Son 2-3 ay ha? Şey. Hiç. Vallahi ben burada oturuyorum. Şimdiye kadar, bu yaşa kadar. Vallahi billahi hiç görmemişim. Mesela getirler burada, bizi genel burada da şikayet ettiler. Hatta burada bir vatandaşımız vardı, onu da yakladı, götürdüler diye. Sen ekmek vermişsin, yardım atağıla yapmışsın. Adamı hata aldı, içeri bir iki ay içeri aldı. şimdi bir günler bıraktılar. Direkt diyor teravihdir. Direktmen ha. Devlet bu bunu araştırmıyor. Demiyor. Ala bu mitim doğru, bu acanın doğru mu söylüyor? Yalan mı söylüyor? Bunu araştırması lazım. Ondan ben sonra beni yaklasın, Ondan sonra beni duysun. Güneydoğu'da ben... sıkı yönetim döneminde çalışmış bir hakime kulak verelim şimdi de. Hakim bir karar verirken kendisinin baskı altında hissetmemesi lazım. Oysaki sistemimizde bu baskının olabileceği, olabilirliği görüldüğü sürece yargıç kendisini bağımsız hissedemez. Peki sizin hiç böyle hissettiğiniz durumlar oldu mu? Top yükün olmadı sayıyorum. Ama ilerisi için kendimi de çok öyle terminatlı görünüyordum. Bir avukat da adliyedeki fiziki koşulların bile Türkiye'deki çarpıklığı ortaya koymaya yeterli olduğu görüşünde. Gidin Türkiye'nin herhangi bir yerine küçük eğer bir il veya ilçe ise orada hükümet binasının Hemen böyle giriş katında sıkıştırılmıştır adliye. Üste kaymakam ya da vali oturur. Kaymakam ve vali aslında yürütmeyi temsil eder. Yargı yürütmenin altında sıkıştırılmış fiziki mekanlarda çalışmak zorundadır. Kendini bağımsız hissedemez. Bir duruşma esnasında mübaşır geldi ve "Hakim Bey, arabanızı alacak mısınız? Vali Bey gelecekmiş." dedi. Otoparktan hakimin arabasını alıp çıkarması gerekiyor ki vali bey e, kaymakamlığın ziyarete geldiğinde arabası girebilsin o otoparka diye. Şimdi böyle bir yapı içerisinde bir hakimin yürütmeden etkilenmemesi, kendini bağımsız hissedebilmesi mümkün müdür? Tabii ki değil. Önce e, adliyenin fiziki koşullarını düzeltmeleri gerekiyor. Hukukun üstünlüğünün Türkiye'de e, var olduğunu şu anda söylemek mümkün değil. Bunu zaten e, hakimler de söylüyorlar, devlet yetkilileri de söylüyor ama bir şey yapılmıyor. Gerçekten de Türkiye'de adil yargılama konusunda birçok eksiklikler olduğu hemen herkes tarafından kabul ediliyor. Aslında son yıllarda Yargıtay Başkanlarının adli yılı açış konuşmalarına ya da Adalet Bakanlarının yakınmalarına da bakmak yeterli Türkiye'deki durumu görmek için. 1998-1999 adli yılını açış konuşmasında dönemin Yargıtay Başkanı Mehmet Uygun kendisinin gündeme getirdiği soruları yine kendisi şöyle yanıtlamıştı. Tam bağımsız ve yargıçları tam güvenceli bir yargımız var mıdır? Hayır, yoktur. Yargı organımıza işlevlerini eksiksiz yerine getirebilme olanakları tanınmış mıdır? Hayır, tanınmamıştır. Mehmet Uygun cüzdanlarıyla vicdanları arasında sıkıştığını söylediği hakimlerin sağlıklı karar vermesinin beklenemeyeceğine dikkat çekmiş, tarihte siyasetin birçok kez hukuka karıştırıldığını, ızrap çekildiğini, yaşananlardan ders alınması gerektiğini söyleyerek özellikle hakimler ve savcılar yüksek kurulunda Adalet Bakanı ve Müsteşarının bulunmaması gerektiğini vurgulamıştı. Mehmet Uygun'un 14 sayfada toplayabildiği sorunlar, 1999-2000 adli yılının açılışında 19 sayfaya ancak sığıyordu. Bu kez Yargıtay Başkanı Sami Selçuk'tu ve şöyle diyordu. Düşünceleri, inançları yasaklamayan, yalnızca barış içinde tartıştırıp yarıştıran, adalet imbiğinden geçmiş ve insanları özgürleştiren bir hukuk. Böyle bir hukukun egemenliğinde, düşünce ve inançlara eşit uzaklıkta, Karar süreçlerine kattığı halkına güvenen, yansız ve meşruluğunu hukuktan alan bir devlet istiyorum. Hukuku değil, devleti koruma kaygısıyla, memurin muhakematı kanunu gibi yasaların destekçisi sözde anayasa metinlerinin çağcıl bir ülkede yeri olmadığını özellikle vurguluyorum. Yazılı hukukun değiştirilmesini, dura dura bayatlayan adalet yüzünden umudunu mafyaya bağlayanların makus talihlerinin yenilmesini istiyorum. Özlenen hukuku yaşama geçirmenin ön koşullarını yaratabilmek için, yargı erkinin öbür erklerden bağımsız olmasını, özellikle yürütmenin kuşatma harekatını yarmasını istiyorum. Yargıtay başkanlarının ısrarla üzerinde durdukları, hukuk düzenini sarsıcı bu ekonomik ve siyasi sorunlara ek olarak, Türkiye'de dikkat çeken bir noktada basın yayın organlarının insan Hakları Evrensel Bildirisine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Türkiye Anayasası'na aykırı davranışları. Uluslararası metinlere ve Türkiye'de aslında ta tanzimattan beri var olan masumiyet karinesine göre sanık suçu ispatlanana kadar suçsuz sayılır. Ankara Hukuk Fakültesi'nden Tufan Erhürman uygulamada bunun tam tersinin geçerli olduğuna dikkat çekiyor. Medyaya baktığınız zaman tam da orada yani devletin kendi polisli hukuk metinlerinde masumluk karinesini kabul ettiği yerde... Sivil toplumun temsilcisi olarak ve demokrasinin bekçisi olarak görünen medyanın kalkıp masumluk kaynısını ayaklar altına aldığını görüyoruz. Yani adam bugün gözaltına alınıyor ya da bugün tutuklanıyor. Yarın gazetelere baktığınız zaman adamın idam fermanı medya tarafından imzalanıyor. Daha yargılamanın, yargılama bile başlamamış. Adam sadece tutuklanmış. Bırakın biz mahkemelerde şey diyoruz adam mahkum olana kadar... Sadece sanıktır diyoruz. Hayır, adam bitiriyor medya tarafından, televizyonlar, gazete tarafından bitiriliyor. Dolayısıyla bunu hukuk metinleriyle veya hukuku değiştirerek halletmeniz bu aşamada söz konusu değil. Bunu işte o gazetede 40 yaşında olan, beyazı işleri müdürü olan adamı, 10 yaşındayken ilk öğretimde eğittiğiniz takdirde ancak o vardır vardırabiliyorsunuz. Yoksa 40 yaşından sonra gidip de karşısına ben sana masumluk kaidesini öğreteceğim, sen de bundan sonra insanlara yargısız paz yapmayacaksın, Gazetemde bunu dememiz hiçbir şey değiştirme yapamıyoruz bunu yani. Yargısız infaz ister eğitimsizlik yüzünden olsun, ister kasıtlı olsun, sonuçta ihlal edilen hep insan hakları oluyor. Aramızdan birilerinin hakları.